Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli Diyanet TV izleyicileri, İlmihal programımızın bu yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bundan önceki bölümlerimizde zekat konusuna başlamış ve belli bir noktaya kadar gelmiştik. Şimdiye kadar e, zekatın tanımından, zekatın dinimizde öneminden, kimlere farz olduğundan, hangi şartların yerine getirilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. En son olarak da zekat verilecek malların bir kısmını sizlere açıklamaya çalışmıştık. Bu bağlamda da hayvanların zekatı ve paraların, altınların, gümüşlerin ve bu mahiyette bu nitelikte olan Diğer malların yani para niteliğinde olan malların zekatının nasıl verileceğini, bunlarla ilgili genel prensiplerin neler olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bugünkü bölümümüzde de yine kaldığımız yerden zekatla ilgili konuları işlemeye devam edeceğiz. Ve yine bir önceki bölümümüzde başladığımız hangi mallardan zekat gere gerekir konusuyla ilgili olarak ticaret mallarıyla devam etmeye çalışacağız. Evet, e, zekatın gerekli olduğu mallardan bir grup, bir kategoride ticaret mallarıdır değerli izleyenler. Ticaret malları ile ilgili bizim genel bir ilkemiz var, yani fıkhi bir ilkemiz var. Ticarete konu olan her şey zekat malıdır. Zekata tabidir. Bunu niçin söylüyoruz? Şundan söylüyoruz, yani bazı mallar vardır. Aslında onlar kendi kategorisinde ayrıca zekata tabi olabilir. Mesela hayvanlar kategorisi. Belli nisap miktarları var, belli ilkeleri var. Onlara tabi olarak zekat verilmesi gerekir bu mallardan. Aynı şekilde e, diyelim ki işte toprak ürünleri, e, diyelim ki diğer e, başka e, e, altın para vesaire. Altın para zaten para olarak bunların zekatının verilmesi gerekiyor. Ama bunlar ayrıca altın parayı bir tarafa bırakacak olursak hayvanlar ya da işte toprak ürünleri veya başka mallar. Hangisi olursa olsun bunlar ayrıca ticaret konusu ediliyorsa onlar kendi kategorilerinde değil de ticaret malı olarak da zekata tabi olabilir. Yani genel anlamda bütün ticari faaliyetlere konu olan her türlü malın zekata tabi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi zekat yani ticaret mallarının Zekata tabi olabilmesi için bunlarla ilgili de bir iki tane e, prensibimiz, esasımız var. İsterseniz onları da sizlerle paylaşmaya çalışalım. Her şeyden önce ticaret mallarının da nisap miktarına ulaşmış olması gerekiyor. Peki nisap miktarı ticaret mallarının nedir? Genellikle burada e, para, e, altın e, ve benzerler bunların nisap miktarları e, dikkate alınır. Yani e, bugünkü hesaplamalara göre altın e, dikkate alındığı için, altın esas alındığı için... 80.18 gram altın değerinde ticaret malı elimizde varsa yahut da bu ticaret malları ile birlikte Başka e, tic, e, zekata konu olan mallarımız söz konusu ise, eğer bunların toplamı nisap miktarını ulaşırsa, bunların e, e, zekatının verilmesi gerekiyor. Tabii ki ticaret mallarının zekatın üzerinden yine paralarda ve hayvanlarda olduğu gibi bir yıl geçmesi lazım. Yani bir yıl bir kameri yılın e, doldurmuş olması lazım. Nisaptan sonra bu. E, tabii e, bunların hesaplamaları yapılırken. Ee, özellikle Hanefi mezhebine göre nisabın başında elimizde ne kadar ticaret malı olduğu dikkate alınır. Yıl içerisindeki değişmeler dikkate alınmaz. Yıl sonunda tekrar bakılır. Eğer yıl sonunda nisabı koruyor ise elimizde ne kadar ticaret eşyası varsa, ticaret malı varsa onların tamamının zekatını vermek gerekiyor. Yıl içerisindeki dalgalanmalar, dalgalanmalar azalmalar yahut da çoğalmalar dikkate alınmıyor. Yani e, bu anlamda. Yine e, ticaret mallarının zekatında tıpkı paraların zekatında olduğu gibi yani e, zekat oranı kırkta birdir yani yüzde iki buçuktur. Yani diğer e, ticaret mallarımızla beraber e, para, para ve benzerleri e, alacaklarımız da yine dikkate alınır. Bunlarla beraber e, hesaplanır ve bunun kırkta birinin zekatının verilmiş olması gerekir ticaret malları ile ilgili e, önemli bir e, noktada şudur, e, bu şeyler e, hesap edilirken genel zekat ilkelerinde olduğu gibi e, mutlaka hani ala, borçlarımız da bundan düşülmesi gerekir, hani tıpkı diğer paraların zekatında olduğu gibi e, borçlarımız e, düşülür, diğer e, temel ihtiyaç e, maddelerimizi ne yani o yıl kullanacağımız temel ihtiyaçlarımızda düşülür. Ondan sonra geri geriye kalan e, ticaret eşyası e, diğer mallarla beraber değerlendirilerek zekatının verilmesi gerekiyor. Peki bu zekatını verirken e, hangi değeri dikkate alacağız? Daha doğrusu şöyle diyelim: zekat e, eğer ticaret mallarından zekat veriliyorsa bu malların bizzat kendilerinden de zekat verilebilir. Hanefi mesabine göre bunların kıymetleri de dikkate alınarak yani kıymetleri üzerinde de zekat verilebilir. Peki hangi değeri dikkate almış olacağız? Tabii ki bir bize mal tüccara mal oluş fiyatı vardır. Onun üzerine kar ekleyerek... E, ...belli bir fiyatı belirlenir... ...ya da karsız olarak o andaki piyasa... ...ya da maliyet değeri de dikkate alınabilir. İşte ticaret mallarının zekatında... ...bu e, kırkta birlik zekatı belirlerken... ...bu malların... E, ...karsız olarak... ...o anda kaç lira ediyorsa... ...yani spot piyasada... ...böyle bir acele satım olarak bunu değerlendirebiliriz. Acele satım sırasında... ...spot piyasada peşin olarak... ...karsız olarak ne kadara... E, ...gidiyorsa piyasada... O andaki maliyet fiyatı dikkate alınarak fiyatlandırma yapılır ve bunların zekatını vermek gerekir. Evet tabi burada Şafii mezhebinin farklı bir kanaati var. Şafii mezhebi mutlaka her malın kendi cinsinden verilmesi gerektiğini söylüyor. Ee, o da tabi Şafii hassasiyeti olan e, Müslüman kardeşlerimiz bakımından dikkate alınacak olan e, bir unsurdur. Ama günümüzde e, harcama kalemleri çok fazla olduğu için hani değer olarak vermekten büyük bir avantaj, ihtiyaç sahibi için büyük bir değer olarak kabul edilebilir Evet Ticaret mallarının zekatı ile ilgili genel prensiplerimiz budur Fakat burada bir soru akla gelebilir acaba biz önce Ticaret niyetiyle bir mala almış olsak daha sonra bunu henüz satmadan bunu kullanım malına dönüştürmüş olsak, Bundan zekat vermemiz gerekir mi? Hayır bundan zekat vermemiz gerekmez. Yani ticaret malının normal kullanım malına dönüştürülmesinin e, tek kriteri niyettir. Yani niyet olarak artık biz bundan vazgeçtik. Bu artık ticaret malı olarak değil de kullan, e, kullanmak üzere bunu elimde tutuyorum dediğimiz anda e, bunlar artık ticaret malı olmaktan e, çıkar. Tam tersi bir durum da e, söz konusu olabilir. Önce kullanım malı olarak almışızdır. Ama onu sonra e, satmak üzere yani ticaret malına dönüştürmüşsek ve fiilen de bu e, eğer satıma arz edilmiş ticaret malı haline dükkanda ticaret malı haline getirilmişse o ticaret malları hükümlerine tabi olur. Ama biz bir e, daha önce kullandığımız bir eşyayı ticaret malına dönüştürmemişiz depoya koymuşuz ileride satarız yahut da değerlendiririz şeklinde bir niyetle onu tutuyorsak Ondan da zekat vermez gerekmez. Zekat düşebilmesi için mutlaka fiilen ticarete arz edilmiş olması gerekir. Evet toprak ürünlerin zekatı konusuna geçelim. Toprak ürünleri yani tarım ürünleri zirai ürünlerden de ilki olarak zekat vermek gerekir. Bizim fıkıh eserlerimizde toprak ürünlerinin zekatını ifade etmek için özel bir terim kullanılır. O da öşür kelimesidir. Öşür kelimesi aslında onda bir anlamına gelir Arapçada. E, bu, bunun da neden bu kelimenin, e, bu sözcüğün kullanılmasının da gerekçesi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir e, hadisi şerefidir. Hz. Peygamber e, buyuruyor ki Eğer e, bir toprak yağmur e, veya nehir sularıyla sulanıyorsa ve, ve oradan e, elde edilen e, ürünlerden, mahsullerden onda bir oranında zekat alınır. Ama yok eğer Kova ile ya da başka zahmet veren, masraf gerektiren bir şeyle sulanıyorsa ki kova ile sulanıyor Hazreti Peygamber. O zaman da yarım öşür yani yirmine bir zekat gerekir. Yani burada onda bir kelimesi geçtiği için bu toprak mahsullerinin zekatı için öşür tabirinin kullanılması bizim fıkıh eserlerimizde bu şekilde terimleşmiştir. Tabi yine toprak ürünlerinin de. Genel zekat hükümleri dışında kendine özgü bazı hükümleri de söz konusudur. Her şeyden önce acaba biz her çeşit tarım ürününden zekat yani öşür verecek miyiz? Yoksa bunlar belli tarım kalemlerine, ürün kalemlerine mi hastır? Bu konuda Ebu Hanife ile diğer mezhepler ve Hanefiler içerisindeki de diğer e, alimler arasında bir görüş farklılığı var. Ebu Hanife diyor ki topraktan çıkan her şeyin zekatını vermek gerekir. Yani bunun... Dayanıklı olup olmaması yani depolanabilir, stoklanabilir olup olmaması ya da meyve, sebze ya da hububat olması fark etmez. Toprakta ne varsa oradan kaldırılan her şeyin bir şekilde hakkını, zekatını vermek gerektiğini söylüyor. Haleti mezhebi içerisinde Ebu Yusuf ve İmam Muhammed yani İmameyn ve diğer mezhepler başta da Şafii mezhebi olmak üzere özellikle zekatın yani öşrün işte buğday, arpa, pirinç, mısır gibi Temel gıda maddelerinden yani saklanabilir yani masrafsız olarak bir sene en azından dayan, dayanabilecek şekilde depolanabilir mallardan olması gerektiğini söylüyorlar. Yani böylece bir sınırlandırma yani cins olarak bir sınırlandırma getiriyorlar. Ayrıca onlar bir de nisap miktarı belirliyorlar yani bazı hadislere rivayetlere de dayanarak ve şöyle diyorlar beş vesk, vesk bir hacim ölçüsüdür. Ee, yani o, o dönemlerde kullanılan beş vesk miktarı ve üzerinde bir ürün elde edilirse... Ancak o zaman e, öşür verilir. Daha aşağı düzeyde e, ürün elde edilmişse ondan zekat yani öşür vermek gerekmez diyorlar. Peki vesk nedir? Hani bu, bu tabiri de kullanmış olduk. Bir hacim ölçüsüdür. Yani günümüzde bu bir e, hacim ölçüsü olduğu için içerisine e, girecek olan ürünlere göre de bunun kilogramı yani ağırlığı değişecektir. Ama genellikle hani buğdayı dikkate alırsak bir ölçü belirlemek gerekirse buğdayın e, yani buğday e, nisabının Beş veske tekabül eden miktarı ağırlık olarak yaklaşık 600 653 kilogram gelmektedir. Hani diğer ürünleri de bu şekilde buna kıyas etmek gerekir ve her birinin ağırlığını bu veska göre belirlemek gerekiyor. Şafii mezhebinde bu hububat dışında yani dayanıklı şeyler dışında meyvelerden de hurmadan ve üzümden zekat gerektiği görüşü vardır. Yani bunu da ayrıca belirtmemiz gerekiyor. Biraz önce işte hadis-i şerifte de işaret edildiği gibi orada da belirttiğimiz gibi toprak ürünlerinin zekatında şu dikkate alınıyor. Eğer sulama yani o ürünün sulaması masrafsız bir şekilde yapılıyorsa yani yağmur suyu ile da işte doğrudan doğruya kaynak suları akarsularla sulanıyorsa bunlar da onda bir oranında öşür vermek gerekiyor. Ama işte kova ile ya da işte bir takım ee, hayvan hayvanlar eğer bu sulamada kullanılıyor ise e, ya da günümüzde buna ilave edilerek başka bir takım masraflar da buna ilave ediliyorsa e, bu durumda. 20'de bir zekatının verilmiş olması gerekiyor. Evet yani burada belki e, klasik dönemde sadece bu sulama e, unsuru dikkate alınmış. Ama günümüzde bunun yanında zirai üre, ürünler için yani toprak mahsulleri için e, başka masraflar da e, yapılmaktadır. İşte gübre masrafı yapılmaktadır işçilik masrafı yapılmaktadır. Bunun gibi başka işte mazot ve benzerleri gibi ekstra masraflar yapılmaktadır. Acaba bunlar şeyden düşülecek midir? Nisaptan düşülecek midir? Yani zekat matrahından ya da zekattan düşülecek midir? Yani bu, bu konuda günümüzde ele alınıyor. Yani klasik fıkıh eserlerimizde bu tür genellikle sulama dışındaki masrafların düşünmeyeceği yönünde kanaatler vardır. Günümüzde de bu görüşte olanlar var. Ama genellikle kabul edilen şey çünkü bu masraflar oldukça bir yekün tuttuğu için yani hakkaniyet gereği de yani bu ilaç, mazot ve benzerliği işçilik masraflarının e, düşülebileceği yönünde bir kanaat vardır. Ama bu durumda zekat oranlarının şöyle belirlenmesi gerekir. Eğer bu masraflar e, düşülmeden hesaplama e, yapılacaksa o zaman 20'de bir zekat vermek gerekir. Ama bu masraflar düşülerek yapılacaksa o zaman onda bir e, verilmesi gerekir şeklinde de e, kanaat yaygın hale gelmiştir. Burada yine toprak ürünlerine özgü olarak belirtmemiz gereken bir nokta. Bu ürünlerin e, zekatı e, ergen olsun yahut da akıl hastası olsun herkese gerekir. E, normalde zekatın hani e, hanefi mezhebine göre akıl hastalarına ve çocuklara gerekmiyordu normal zekat. Çünkü orada ibadet yönü daha ağırlıklıydı. Ee, ama burada toprak ürünlerinde işin mali boyutu da, daha fazla ön plana çıktığı için çocuklara ait böyle bir toprak ürünü varsa yahut da akıl hastası bir olmuş olsa onların zekatlarının e, verilmesi gerekiyor. Bunu da belirttikten sonra toprak ürünleriyle ilgili e, bu konuyu kapatıp e, günümüzde yeni ortaya çıkan yeni gelir kalemleriyle ilgili bazı noktaları sizlerle paylaşabiliriz. Değerli izleyenler malum günümüzde ee, endüstriyel hayvan ta ve tarım ürünleri, e, fabrika sanayi tesisleri ve bunun gibi e, pek çok üretim araçları, pek çok hizmet malları, nakil vasıtaları, hatta işte borsalarda işlem gören e, hisse senetleri, tahviller, e, günümüzde çok yaygınlık kazanan e, dijital e, mallar yani fikri ve sınayi haklar, ve bunların üzerindeki mali değerler ciddi bir yekün tutuyor. Bunların belli bir mali e, değeri vardır. E, çok ciddi buralara paralar harcanmakta ya da paralar kazanılmaktadır. Dolayısıyla hani bunlar klasik dönemde yoktur diye bunların zekatını vermemek olmaz. Bizim e, fıkıh alimlerimiz, çağımızdaki fıkıh alimlerimiz prensip olarak bunların zekatının verilmesi gerektiğini kabul ediyorlar. Ama bunların e, nisapları nasıl belirlenecek, zekat matrahları nasıl belirlenecek... Verilecek oranlar nasıl belirlenecek konusunda bazı görüş ayrılıkları da vardır. Çünkü bu malları klasik dönemdeki zekat mallarına mallarından hangisine kıyas edersek ona göre de hükümler değişecektir. Tabii günümüzdeki bu malların fonksiyonları, insanların ihtiyaçları ve zekatın amacı ve işlevi de dikkate alındığında farklı farklı kanaatlerin ortaya çıkması normaldir. Yani biz genellikle yani bu, bu tür mallarda ticaret malları özelliğinin daha fazla ön plana çıktığını görüyoruz. Hatta klasik dönemde mesela madenlerle ilgili bir mal kategorimiz vardır ayrı bir zekat kalemi olarak. Ama günümüzde madencilik bile artık bir sanayi, özel bir sanayi ve ticaret alanı olduğu için elde edilen madenler de daha çok daha büyük ölçüde e, ticaret malları kapsamında e, değerlendirilmeyi e, gerektirmektedir. Dolayısıyla biz genel bu ilkeler çerçevesinde yani ağırlıklı olarak bu mallarda e, para ve ticaret malları özelliğinin ön planda çıktığı ilkesini belirttikten sonra isterseniz bunları biraz da e, ayrı ayrı başlıklar halinde e, kısaca e, bunlarla ilgili öze, e, hükümleri de sizlerle paylaşmaya, özetlemeye çalışalım. Bir tanesi Sanayi sektöründe fabrika ve benzerleri e, üretim araçları ve bunlara tabi malların zekatı konusudur. Yani Bunlar nasıl verilecek konusudur. Tabii günümüzde sanayi sektöründe e, hepinizin bildiği gibi eski dönemlerde eşine benzerine rastlanılmayan e, daha çok hani modern dönemlere özgü çok büyük modern e, atölyeler, fabrikalar, sanayi işletmeler e, ortaya çıkmıştır. Tabii ki bunlar da çok büyük meblalara ulaşan da modern üretim makineleri kullanılmakta ve gerçekten çok büyük çaplı üretimler yapılmaktadır. Dolayısıyla bunların zekatının farz olduğu konusunda herhangi bir tereddüt söz konusu değil. İşte günümüz alimleri bunlara da dikkate alarak bunların zekatının nasıl hesaplanacağına dair bazı değerlendirmeler görüşler ortaya koymuşlardır. Fabrikalar, sanayi tesislerinde, klasik dönemden böyle atölye olarak değerlendirebileceğimiz yani meslek sahiplerinin atölyesi olarak değerlendirip de zekata tabi kılmayacağımız bazı e, mallar, bazı e, değerler mevcuttur. Yani o açıdan buradaki değerleri biz iki kısma ayırabiliriz. Yani buradaki üretim araçlarını iki yani üretim varlıklarını iki kısımda değerlendirebiliriz. Bir duran sabit varlıklar, bir de dönen varlıklar. Yani fabrikanın kendisi, tesisleri, binaları, makinaları, cihazlar, taşıtlar, işte bilgisayar, büro ve benzerleri malzemeler, buradaki demirbaşlar, bunlar tabii sabit unsurlardır ki biz buna duran varlıklar adını veriyoruz. Bunlar ilki olarak zekata tabi değildir. Çünkü bunlar üretimde kullanılan araçları oluşturmaktadır. Zekat Büyük ölçüde burada üretilen mallardan ve onun gelirinden e, e, gelirinden e, söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla biz zekatı ikinci kısmında yani dönen varlıklardan e, e, tahakkuk ettiriyoruz. Orada sabit kılıyoruz. Peki dönen varlıklar nelerdir? Onlar da işte kasadaki e, paralar, çekler, nakitler, çekler, senetler, banka mevduatı gibi hazır değerler, menkul kıymetler. Yine bu e, sanayi tesislerinde üretilen mamul ya da yarı mamul yani ham maddeler, mamul ya da yarı mamul üretilmiş olan e, mallar, bunlarla ilgili stoklar ve yine e, o döneme ait olan alacaklardır. Dikkat ederseniz bunların hepsi dönen varlıklardır ve e, aynı zamanda hemen ticarete dönüşebilecek, paraya çevrilebilecek olan varlıklardır. İşte e, bu varlıkların zekatının verilmesi gerektiği e, söylenmektedir. Yani genel prensip olarak bu sanayi tesislerinin zekatları hesaplanırken duran varlık açısından değerlendirebileceğimiz o tesisler, makineler ve benzerleri demirbaşlar bunları çıkarıyoruz. Geri kalan dönen varlıkları yani işte mamul ürünleri, yarı mamul ürünleri, üretilen işte stokları, alacakları, nakitleri filan bunları bir tarafa koyuyoruz. Daha sonra o yılın karını da bunlara ekliyoruz. Eğer bir takım masraflar varsa, bir takım borçlar olabilir, işçilik ücretleri olabilir, üretim, pazarlama, yönetim ve benzerleri, işte finansman giderleri olabilir. Bunlar da düşülür. Geri kalan miktar elimizde başka paralar ya da ticari başka eşyalarla beraber değerlendirilir ve eğer nisaba ulaşıyorsa... E, o zaman e, zekat e, gerçekleşmiş olur. Yani zekata tabi olmuş olur. Ha bunun üzerinden bir yıl beklenmesi gerekiyor, bildiğiniz gibi. Ticaret malları e, tıp, e, tıpkı paralarda olduğu gibi, hayvanlarda olduğu gibi yıllanmaya tabi olduğu için bunların üzerinde bir yılda geçtikten sonra elimizdeki diğer mallarla beraber bunların zekatını vermek gerekiyor. Peki zekat oranı ne kadardır? Tıpkı ticaret mallarında olduğu gibi ve paralarda olduğu gibi bunların zekat oranı da 40'ta 1 yani buçuktur. Bu şekilde bunların zekatını vermek gerekiyor. Bir başka yine günümüzde, çok fazla önem taşıyan gündeme gelen ve büyük maliyetlerle kurulan ve büyük gelirlerin elde edildiği başka bir mal kategorisi de gayrimenkuller ve nakil vasıtalarıdır. Bugün bildiğiniz gibi yani yatırım amaçlı olarak çok büyük bir çok büyük büyük binalar, daireler, işte rezidanslar, ne bileyim gökdelenler yapılıyor Yahutta da normal daireler yapılıyor. Ee, yine dükkanlar, düğün salonları, işte kara, hava, deniz e, taşımacılığında kullanılan e, uçaklar, otobüsler, kamyonlar, e, gemiler. E, bunların hepsi e, klasik dönemde de olsa da günümüzde çok daha devasa noktaya gelmiş olan e, mallardır. E, bunlardan da prensip olarak e, zekat vermek gerekiyor. Ama e, bunları da biz iki kısma ayırıyoruz. Eğer bunların bizzat kendilerini satıyorsak, yani bunların ticaretini yapıyorsak, bir binaya alıp, alıp satıyorsak e, ya da satmak amacıyla elimizde bulunduruyorsak bir arsa olabilir, gayrimenkul olabilir ya da e, taşıtlar, kamyon, e, otobüs, gemi, uçak bunların alım satımını yapıyorsak bunları e, ticaret malı kategorisinde e, değerlendiriyoruz ve e, bunların zekata tabi olduğunu söylüyoruz. Peki hangi oranlarda zekata tabi? E, maliyet değerleri üzerinden. Yani o andaki işte fiyatları neyse tabi satış fiyatları değil hani ticaret ticaret mallarında da söylediğimiz gibi o andaki yani karını düşünmeden elden çıkarabileceğimiz spot fiyatları maliyet değerleri dikkate alınarak yani bilir kişiye bunları yani ne kadar değer ettiğini hesaplattırarak öyle diyelim bunların zekatlarının kırkta birini yahut da yüzde iki buçuunu vermemiz gerekiyor. Peki ikinci grup. Burada bizzat kendisini satmıyoruz da yani bu tür binaların, bu tür araçların, nakliye araçlarının e, bizzat e, ya da arsaların, gayrimenkullerin kendilerini satmıyoruz. Onları kiraya veriyoruz ve işleterek onun e, gelirlerini alıyor isek bu durumda onların kendisi e, zekata tabi değildir. Onlar tıpkı hani sanayi tesislerinin duran varlıklarda olduğu gibi ya da işte bir elimizdeki işte büro malzemeleri ve benzerleri gibi sabit değerler demir da olduğu gibi bunları zekat'tan muaf tutuyoruz. Bunun elde edilen gelirlerini dikkate alıyoruz. Eğer bunların gelirleri yani bir arabada, arabamızı, nakliye filomuzu ya da bir binamızı, bir gayrimenkulümüzü kiraya vermişiz oradan gelir elde ediyorsak bu gelirlerimiz nisap miktarına ulaşmışsa, üzerinden de bir yıl geçmişse onun kırkta birini zekat olarak vermemiz gerekiyor. Ee, yine bu konuyla ilgili olarak belki günümüzde gündeme gelen önemli bir e, mal kategorisi, mal kalemi de e, çok yaygın bir şekilde kullanılan ve borsada alınıp satılan hisse senetleri e, ve tahvillerdir. Peki bunların zekatı nasıl değerlendireceğiz? Şimdi bunları da yine iki kategori yine Hep bu, bu mallarda ikiye ayırarak gidiyoruz dikkat ederseniz. Burada da yine ikiye ayırmamız gerekiyor. Çünkü işin mahiyeti onu gerektiriyor. Çünkü biz bir hisse senetini aldığımız zaman bir şirketin hisse senetini aldığımız zaman aslında o e, şirketin hissemiz oranında belli bir payına sahip olmuş oluyoruz. Aslında bu hisse senetleri yani bu pay senetleri hissesini aldığımız firmanın e, e, bize yani o varl varlığının bir parçasına, ...sahip olmamızı gerektiriyor. Yani mülkiyet senetleridir bu anlamda. Peki biz bunu niçin alıyoruz? Yani bir firmanın hisse senedini niçin alıyoruz? İki amaçla alabiliriz. Birincisi, ya ben bu şirkete ortak olayım. Bunun ana ortaklarından bir tanesi olayım. Yani bu şirketin her şeyiyle, demirbaşlarıyla, karıyla, zararıyla her türlü şeyine ortak olayım. Yıl sonunda bunlardan elde edilen gelirlere bakalım. Buradan bir gelir elde etmişsek... Ee, onun e, onu e, ondan yararlanayım e, şeklinde bir düşüncesi olabilir kişinin. İşte bu durumda o şirketin hem demirbaşlarına hem de karını ortak olduğu için zekatını hesaplarken de duran varlıklarını kendi hissesine düşen şeyin duran varlıklarını çıkarması lazım daha çok ve oradaki masrafları da düşmesi lazım daha çok karından zekat vermiş olması gerekir. Demek ki yani e, bu bunu tekrar e, netleştirecek olursak bir şirketin karından yani temettusundan yararlanmak üzere yatırım amaçlı olarak bir şirkete ortak olur ee, ve elinde de o amaçla o hisse senetlerini tutarsa yani onların bizzat kendisini satma düşüncesi değil de gelirinden elde etme düşüncesi varsa o zaman elde edilen kardan zekat gerekir ee, ve o firmanın duran varlıkları sabit olan mal varlığından zekat vermek gerekmez. Ama eğer günümüzde çok yaygın bir şekilde borsalarda alınıp satıldığı gibi biz hisse senetlerini yani bir firmanın öyle karından zarından, zararından yararlanmak üzere değil de doğrudan doğruya borsada alım satımını yapıp da onun bizzat ticaretini yapmak için elimizde bulunduruyorsak artık o para hükmündedir. Para hükmünde ve ticaret malı hükmündedir. Dolayısıyla o borsada alınıp satılma değerleri üzerinden e, onların e, tıpkı para gibi... E, tamamının değerinin hesabının yapılıp zekatının verilmiş olması e, gerekir. E, demek yani bu anlamda hisse senetlerinin kendi içerisinde bu şekilde iki ayrı kısımda değerlendirmemiz e, gerekiyor. Peki bu, e, bu bağlamda şey de gündeme gelir. E, hisse senetleri değil de hani bu şekilde borsada alınıp satılan ve arkasında belli bir mal varlığı olan yani bir şirketin varlığı olan hisse senetleri değil de doğrudan doğruya e, işte hazine bonosu gibi e, tahviller gibi borç senetleri yani faizli borç senetleri varsa elimizde bunların zekatları nasıl olacaktır ya da zekatı gerekir mi? Değerli izleyenler prensip olarak haram maldan zekat gerekmez. Dolayısıyla bunlardan elde edilen faiz gelirlerinden zekat gerekmez. Ama bunların ana paralarının zekatını vermek gerekiyor. Demek ki yani bunların ana paralarını almak ve zaten aslında onun faizli bu alanlara yatırmamak gerekiyor. Ana paralarının zekatını hesaplamamız gerekiyor. Diğer kısımlarını da alıp ama onu bir hayır amacı ya da yani bir sevap umudu da olmadan onu elimizden çıkarmış olmamız gerekiyor. Evet demek ki hisse senetleri ve tahviller konusunda da genel prensip şudur. Bunun helal olması kaydıyla bunların zekatlarını da vermemiz gerekiyor. Ama haram bir unsuru varsa... Onu ayırıp elimizden çıkarmamız ve ona da herhangi bir zekat ödemesinde bulunmamamız gerekiyor. Yani bu şekilde bu bölümümüzü de tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki bölümümüzde yine zekatla ilgili başka konuları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet edin.